Elif Şafak, Mevlana ve Şems. İnsan senelerce uğraşır, kendi sözlüğünü oluşturur. Önem verdiği her kavramı bir tanım bulur. Hakikat, mutluluk, güzellik, onur, itibar, sadakat. Hayatın her mühim dönemecinde şahsi sözlüğünü açar, bakarsın. Vaktiyle yaptığın tanımları bir daha kolay kolay sorgulamazsın. Derken bir gün, işte o yabancı gelir ve kıymetli sözlüğünü alıp fırlatır. Şimdiye değin, sorgusuz sualsiz sahip çıktığın her tanım baştan yazılacaklar. Bildiğin her şeyi unutma zamanı geldi. Şems'in bana ettiği budur işte. Emin olduğum her bilgiyi sildi. Beni hocayken yeniden talebe haline getirdi. Birini bu kadar sevdiğin zaman istersin ki ailen, ...arkadaşların, en yakınların da bu sevgiyi paylaşsın, onu sevsin... ...nasıl hissettiğini anlamalarını beklersin... ...böyle olmayınca şaşırır, incinir, gücenirsin... ...ne yapayım da ailemin şemsi benim gözümle görmesini sağlayayım... ...tarifi olmayanı nasıl tarif etmeli... ...şems benim rahmet ummanım, lütuf güneşim... ...aramızdaki dostluğun derinliği, Kur'an'ın dördüncü okuması gibi... ...ya içindesindir... Kapılır gidersin ya dışındasındır neye benzediğini bilemezsin Zahiren anlamak kabil değil ancak yaşanınca var Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip başkalarını yargılar Onlara göre şems asi bir derviş, serkeş, başı bozuk, ne yapacağı belli olmayan, güven telkin etmeyen biri Yalan dolanı ve dalavereye alışkın olanlar Şems'in sivri ve dürüst dilini takdir etmekte zorlanır Başkalarının yapmacık nezaket gösterdiği yerde Şems inadına dobra dobra konuşur Söyleyeceği ne varsa herkesin yüzüne söyler Kimsenin ardından dedikodu yaptığını görmedim Benim için Şems koskoca kainatı çekip çeviren tılsımın zuhur etmiş halidir Şems'in kalbi bir kervan saraydır, git git bitmez. Odalarında gariban yolcular kalır, o kimseyi dışlamaz. Ben Şems'te ruhtaşımı buldum, böylesi bir buluşma hayatta ancak bir kez olur. 37 yılda bir kez. Herkes bana Şems'i niye bu kadar sevdiğimi sorar, nasıl cevaplayabilirim ki? Kim ki bu soruyu sorar, demek ki anlamaz. Kim ki anlar, zaten bu soruyu sormaz.